Charles, ilan tahtasının üzerinde ders programlarını okuyunca başı döner gibi oldu. Anatomi, patoloji, fizyoloji, eczacılık, kimya, botanik, klinik, tedavi dersleri, ayrıca sağlık, tıp bilgisi dersleri. E bütün bu atların köklerini bile bilmiyordum. Bunların her biri İçi ürkütücü karanlıklarla dolu birer tapınak kapısı gibiydiler sanki. Bunlardan hiçbir şey anlamadı. Sürekli dinliyordu ama boşuna kafasına hiçbir şeyin girdiği yoktu. Çalışıyordu da hani ciddi defterleri vardı. Bütün derslere giriyor, tek viziteyi kaçırmıyordu. Günlük işlerine tıpkı bir dolap beygiri gibi yapıyordu. Gerçekten O zavallı da gözleri bağlı, olduğu yerde sürekli döner de ne iş yaptığının farkına varmaz. Oğlu fazla masrafa girmesin diye, annesi ona her hafta emanetçiyle fırında pişmiş bir parça dana eti yolluyor, o da sabahları bununla kahvaltı ediyor, hastanede de ayağının tabanını duvara vura vura kalanıyla karnını doyuruyordu. Sonra derslere, amfilere, hastaneye koşması, birçok sokaktan geçerek eve dönmesi gerekiyordu. Akşamları ev sahibinin verdiği iki lokma yemeği yedikten sonra odasına çıkıp yine çalışmaya koyuluyordu. Sırtındaki ıslak giysilerin de kırmızı sobanın karşısında dumanları tutuyordu. Güzel yaz akşamları, sokakların tenha olduğu Hizmetçi kızların kapı önlerinde top oynadıkları saatte o da penceresini açıyor dirseklerini dayayıp çevreyi seyrediyordu. Rue'nin bu mahallesini küçük iğrenç bir Venedik haline getiren dere aşağıda akıp gidiyor köprülerin parmaklıkların arasından geçtiği sırada sarıya mora maviye bürünüyordu. Dere kıyısına çömelen işçiler suda kollarını yıkıyorlardı. Çatı katlarından yükselen sırıkların üzerinde pamuk çileleri kuruyordu. Karşıda damların ilerisinde temiz bir gök göz alabildiğine uzayıp gidiyor, rengi kızıllaşan güneş batmaya hazırlanıyordu. Kim bilir ne güzeldi oraları. Kayın ağaçlarının altı ne serindi. Bunun üzerine köylük, kırlık yerlerin o hoş kokusunu içine çekmek için burun deliklerini açıyordu ama bu kokular ona bir türlü ulaşamıyordu. Zayıfladı, boyu uzadı, yüzünde hüzünlü bir hava belirdi. Bu yüzden neredeyse yakışıklı bir hal bile aldık. Ancak sonunda gevşedi elbette. Gevşeyince de önceden kendi kendine verdiği bütün kararları unuttu. Bir seferinde viziteye yetişemedi, ertesi gün derse gitmedi, tembelliğin tadını alınca da artık okula hiç gitmez oldu. Derken kahveye dadandı, dominoya merak sardı. Her akşam kirli bir kahveye kapanıp, Masaların mermerine kara kara noktalı küçücük koyun kemiklerine çat çat vuruyordu ya bu ona özgürlüğünün değerli bir belgesi gibi görünüyor, kendine saygı duymasına yol açıyordu. Hayata giriş yasak zevkleri tadış gibi bir şeydi bu. İçeriye girerken elini kapının topuzuna şehvetli bir zevk duyarcasına değdiriyordu. Bunun üzerine içine attığı ne kadar şey varsa ortaya dökülüverdi. Şarkılar ezberleyip ziyafetlerde söyledi. O dönemin ünlü şarkıcısı Beranje'ye hayranlık besledi. Purç yapmasını öğrendi, sonunda aşkı da tattı. Bu hazırlık çalışmaları sayesinde de sınavlarda tam bir başarısızlığa uğradı. Oysa yine o akşam başarısını kutlamak için evde onu bekliyorlardı. Yayı olarak yola çıktı. Köye yaklaşınca durdu. Annesini çağırtıp her şeyi anlattı ona. Kadıncağız oğlunun başarısızlığını hoş gördü. Bütün suçu not verenlerin haksızlığında buldu. Sen merak etme, ben işleri düzeltirim diyerek Oğlunun yüreğine biraz da su sarptı. Bay Bovary, işin iç yüzünü ancak 5 yıl sonra öğrenebildi. Mesele eskimişti artık. O da bunu olduğu gibi kabul etti. Hem zaten kendisinden olma bir çocuğun aptal olabileceğine de aklı yatmıyordu. Bunun üzerine şal yine çalışmaya koyuldu. Durup dinlenmeden sınavlar için hazırlanmaya başladı. Bütün soruların karşılıklarını önceden ezberledi. Oldukça iyi bir not alıp geçti. Annesi için ne güzel bir günde o gün. Şerefine büyük bir akşam yemeği verildi. E, e, doktorluğu nerede yapacaktı? Tosta. Burada sadece yaşlı bir doktor vardı çünkü. Charles'ın annesi de ne zamandır adamcağız ölsün diye bekliyordu. Ama adam daha mezarlığı boylamaya vakit bulamadan Charles onun yerine alacak kişi olarak karşısındaki eve yerleşti. Çocuğu yetiştirmek, ona doktorluğu öğretmek ve çalışsın diye tosta yerleştirmekle iş bitmiş değildi. Ee, bir kadın da gerekliydi ona. Annesi bunu da buldu. Kadın Dieppli bir adliye başkâtibinden dul kalmıştı. 45 yaşındaydı. 1200 frank geliri vardı. Bayan dübük, çirkindi, kara kuruydu. Yüzü sivilcelerle doluydu ama onu isteyenler de az değildi. Bayan Bovary amacına ulaşabilmek için Bu taliplerin hepsine atlatmak zorunda kaldı. Hatta papazların da desteklediği bir sucukçunun çevirdiği dolapları bile çok ustaca önledi. Şarl evlenince daha iyi bir yaşama kavuşacağını sanmış, daha özgür olacağını, parasıyla kendi kişiliğiyle dilediği gibi yaşayabileceğini düşünmüştü. Ne var ki kadın dizginleri ele aldı. Charles herkesin içinde şunu söyleyecek, bunu söylemeyecekti. Her cuma günü perhiz yapacak, karısının istediği biçimde giyinecek, vizitelerini ödemeyen hastaları yine onun emriyle sıkıştıracaktı. Charles'ın mektuplarını kadın açıyor, haline tavrına göz kulak oluyor, muayene odasında kadınlar bulunduğu zaman bölmenin arkasından İçeride konuşulanları dinliyordu. Her sabah sütlü kahve içsin, bir dediği iki olmasını istiyordu. Durup dinlenmeksizin sinirlerinden, göğsünden, daha başka sıkıntılarından yakınıp duruyordu. Ayak sesi duyunca rahatsız oluyordu. Bırakıp giderseniz yalnız kalmaktan hoşlanmıyordu. Yanına gelirseniz kesinlikle onun öldüğünü görmek için geliyordunuz. Akşamları şal eve dönünce kadın sıska kollarını yorganın altından çıkarıp onun boynuna doluyor, kocasını karyolanın kenarına oturtuyor, ona üzüntülerini anlatmaya başlıyordu. Sen beni unutuyorsun, başkasını seviyorsun galiba diyordu. Mutsuz olacaksın demişlerdi bana zaten. Sonunda da kocasından sağlığı için bir şurup, biraz daha fazla sevgi isteyerek sözlerini bitiriyordu. Bir gece saat 11'e doğru karı koca tam kendi kapılarının önünde duran bir atın gürültüsüyle uyandılar. Hizmetçi çatı katının penceresini açtı. Aşağıda sokakta duran bir adamla bir şeyler konuştu. Adam doktoru görmeye gelmiş Ona bir de mektup getirmişti. Hizmetçisi Nastassi titriye titriye merdivenden indi. Sonra kapının kilidini açıp sürgüsünü çekti. Adam atını bıraktı. Hizmetçinin ardından birden içeriye girdi. Kurşuni püsküllü yeni başlığının içinden bez parçasına sarılı bir mektup çıkarıp terbiyeli bir edayla şarla uzattı. O da mektubu okumak için dirseğini yastığa dayadı. Bastas y karyolanın yanında durmuş ışık tutuyordu. Hanımsa utancından duvarla karyola arasındaki aralıktan yana dönmüştü. Sadece sırtı görünüyordu. Mavi mühürlü bu mektupta Şal Bovary'nin Kırılan bir bacağı iyileştirmek üzere hemen Berto çiftliğine gelmesi rica ediliyordu. Tostla Berto’nun arası tam 6 fersahtı. Oraya gidebilmek için Longa Villa Victor'dan geçilirdi. Gece zifiri karanlıktı. Doktorun başına bir kaza gelecek diye karısının ötü kopuyordu. Bu nedenle Seyis'in önden gitmesi kararlaştırıldı. Şarl da üç saat sonra ay doğunca yola çıkacaktı. Çiftliğin yolunu göstersin, o gelince kapıları açsın diye bir çocuğu ona karşıcı göndereceklerdi.